Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Akdeniz Başbakan Erdoğan'ın Japonya gezisinde Sinop'ta kurulacak nükleer santralle ilgili anlaşmanın son haline getirilmesi üzerine meclisi anlaşmayı onaylamamaya çağırdı. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Japon Meclisi Muhalefeti ve Dışişleri Bakanlığı'nın da desteklemediği bu anlaşma siyasi ve toplumsal iradenin dışında kabul ediliyor ve ciddi riskler taşıyor. Çernobil'in gizli tutulmuş mağduru Karadeniz yine nükleer tehdidiyle yüz yüze bırakılıyor. Türkiye'de de halkın onaylamadığı kaza riskleriyle atıklarıyla en az 380 bin yıl aslında çok daha uzun süre insan kuşaklarını ve doğayı tehdit edecek bir risk yaratacak ve bu akıl dışı projeye Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi de onay vermemelidir diyor. Aksu sözlerini şöyle devam etti. Türkiye'de yaptırdığımız araştırma halkın %64'ünün nükleer istemediğini gösteriyor ve halkın %84'ü nükleere yakın bir yerde yaşamak istemiyor. Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer felaketinin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen felaketin etkileri devam ediyor. Durum hala kontrol altına alınabilmiş değil. Buna rağmen Japon hükümeti hiç denenmemiş bir teknolojiyi Türkiye'ye ithal etmeye çalışıyor. Temiz ve güvenli olan yenilenebilir enerji potansiyelimizin %1'ini bile kullanmazken Türkiye'nin enerji ihtiyacının %4'ünü karşılayabilecek bir nükleer santrali ihtiyacımız olduğu söylenemez. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 90. yılını kutlayan Türkiye nükleerle vakit kaybetmek yerine yenilenebilir enerjilere yönelirse 100. yılında bu konuda liderlik yapma potansiyeline sahip olabilir. Japonya'da gelişmiş teknolojisini tehlikeli bir enerji ithal etmek yerine yenilenebilir enerjilerin dünya çapında gelişmesi için kullanmalı dedi. Greenpeace Japonya nükleer kampanyası sorumlusu Kazue Suzuki ise yaptığı açıklamada Fukushima'da yaşanan nükleer felaket insanların elinden parayla geri getirilemeyecek şeyler aldı. Ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan insanlar radyoaktif bir çevreyle baş başa bırakıldı. Türkiye'de de Japonya gibi depremlerin sık yaşandığı bir ülke. Sinop'ta bir deprem yaşanması halinde durumdan sadece Sinop değil tüm Karadeniz kıyısı etkilenecek. Nükleer sadece Kur'an şirkete kazandıran halkı bir felaket riskiyle karşı karşıya bırakan bir enerji dedi Kazue Suzuki. 2013 yılında bir önceki yıla göre dünya çapında küresel felaketlerde ölenlerin sayısının arttığı ancak maliyetlerin azaldığı belirtildi. Alman sigorta şirketi Münih R. Dünya çapında felaketlerde ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. Minitriye'nin açıklamasına göre doğal felaketlerde 2013 yılının da ölenlerin sayısı 20.000'i 20 buldu. Bu sayının 2012 istatistiklerine göre hemen hemen iki kat fazla olduğu belirtildi. Ölenlerin büyük çoğunluğu Filipinler, Vietnam ve Çin'i vuran Haiyan Tayfun'u nedeniyle Kasım ayında ise bu üç ülkeyi vuran Haiyan Tayfun'u sonucunda 6100 kişi hayatını kaybetmişti. Bunu Haziran ayında Hindistan'da yaşanan sel felaketi izlemiştim. Hindistan'daki sel felaketinde yaklaşık 5500 kişi hayatını kaybetti. Dün açıklanan Münih Rey'nin felaket raporunda ekonomik maliyetlerde belirlendi. Ancak rapora göre ekonomik maliyet bir önceki yıla göre biraz daha az 880 olayın maliyeti 125 milyar dolar bu 2012'nin 173 milyar dolarlık maliyeti göze alındığında daha az. Yaz aylarında Almanya'daki dolu yağışı Orta Avrupa'daki sel ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fırtına ve kasırgalar gibi doğal felaketlerin maliyet sıralamasında üst sırada yer aldığı kaydedildi. Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda Kirlilik artmış durumda. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının atıklarının neden olduğu ilişkisi sürülen kirlilik ırmak suyunu siyaha boyadı. İlçeri ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. Geçen ayda ırmakta aynı kirliliğin görüldüğünü belirten kent sakinleri atıkların ırmağa bırakılmasına tepki gösterdi. İstifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın HES'lerle küçük dereleri mahvediyoruz itirafı olumlu bir etki yaratmıştı. Ancak sektör boş durmuyor. Evrensel netin haberine göre 13-15 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Barajlar ve HES fuarı öncesinde organizasyon şirketine yönelik bir mektup kalemi alan Toroslardaki yaşam savunucuları fuarın iptal edilmemesi durumunda protesto edeceklerini duyurdu. Barajlar ve HES fuarına tepki gösteren Toroslardaki vadi temsilcileri ortak bir mektup kalemi olarak fuarı düzenleyen şirkete ilettiler. Mektupta şu ifadelere yer verildi. Sayın Demos Fuarcılık Yöneticileri Uzmanlık alanınızın HES yapımı ve işletmesi olmadığını farkındayız ve bu nedenle özellikle nehir tipi HES'ler konusunda ülkemizde ne kadar derin mağduriyetlere neden olduğunu bilmediğinize ve yine bu nedenle böyle talihsiz bir konu seçimi yaptığınızı inanmak istiyoruz. Aksi takdirde artık konuyla ilgili bakanların bile olumsuzluklarını kabul ettiği ve uygulanabilirliklerinin tümüyle yeniden gözden geçirilmesinin gündemde olduğu bir zaman diliminde, ''Ülkemizin geleceğini dinamitleyen bu teknolojik ucubilerin yapımını körüklemeye yönelik bu girişiminizin en hafifinden kötü niyetli olduğuna kanaat getirmek durumunda kalacağız.'' dendi. Evet, herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi